Namazın esrarı. İmam Rabbani Kudüs mektubat kitabının birinci cilt 304. mektubunda buyuruyor ki Allahü Teala ya hamd ettikten ve Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, salavat getirdikten sonra ebedi saadete kavuşmanıza dua ederim. Allahü Teala birçok ayet-i kerime de Amel-i salihâ işleyen müminlerin cennete gireceklerini bildiriyor. Bu amel-i salihler nelerdir? İyi işlerin hepsi mi yoksa birkaçı mı? Eğer iyi şeylerin hepsi olsa bunları kimse yapamaz. Birkaçı ise acaba hangi iyi işler isteniliyor? Nihayet Allahü Teala lütfederek şöyle bildirdi ki: Amel-i salihâ İslam'ın 5 rüknü direğidir. İslam'ın bu beş temelini bir kimse hakkıyla kusursuz yaparsa cehennemden kurtulması kuvvetle umulur. Çünkü bunlar aslında salih işler olup insanı günahlardan ve çirkin şeyleri yapmaktan korur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresi 45. ayetinde mealen Kusursuz kılınan bir namaz, insanı pis, çirkin işleri işlemekten korur buyurulmaktadır. Bir insana, İslam'ın beş şartını yerine getirmek nasip olursa, nimetlerin şükrünü yapmış olur. Çünkü kendisi, Nisa suresi 146. ayetinde mealen, iman eder ve şükrederseniz, azap yapmam buyuruyor o İslam’ın İslâm'ın beş şartını yerine getirmeye canı gönülden çalışmalıdır. Bu beş şarttan en mühimi, namazdır ki, dinin direğidir. Namazın edeplerinden bir edebi kaçırmayarak kılmaya gayret etmelidir. Namaz, tamam kılınabildiyse, İslam'ın esas ve büyük temeli kurulmuş olur. Cehennemden kurtaran sağlam ip, yakalanmış olur. Allah-u hepimize doğru namaz kılmak nasip etsin. Namaza dururken, allah Ekber demek, Allahü Teâlâ'nın hiçbir mahlukun ibadetine muhtaç olmadığını, her bakımdan hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, insanların namazlarının ona faydası olmayacağını bildirmektedir. Namaz içindeki tekbirler ise, Allahü u karşı, yakışır bir ibadet yapmaya liyakat ve gücümüz olmadığını gösterir. Rükû'deki tesbihlerde de bu mana bulunduğu için rükûdan sonra tekbir emrolunmadı. Halbuki secde tesbihlerinden sonra emr olundu. Çünkü secde tevazu ve aşağılığın en ziyadesi ve zillet ve küçüklüğün son derecesi olduğundan bunu yapınca hakkıyla tam ibadet etmiş sanılır. Bu düşünceden korunmak için, secdelerde yatıp kalkarken, tekbir söylemek, sünnet olduğu gibi, secde tesbihlerinde âlâ demek emrolundu. Namaz, mü'minin miracı olduğu için, namazın sonunda, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, miraç gecesinde söylemekle şereflendiği kelimeleri, yani, ettahiyyâtü'yü okumak emrolundu. O halde namaz kılan bir kimse, namazı kendine miraç yapmalı. allah Teala'ya yakınlığının nihayetini namazda aramalıdır. Peygamberimiz, aleyhi ve âlâ âlihissalâtu vesselâm, buyurdu ki, İnsanın Rabbine en yakın olduğu zaman, namaz kıldığı zamandır. Namaz kılan bir kimse, Rabbi ile konuşmakta, ona yalvarmakta ve onun büyüklüğünü ve ondan başka her şeyin hiç olduğunu görmektedir. Bunun için namazda korku, dehşet, ürkmek hasıl olacağından, teselli ve rahat bulması için namazın sonunda iki defa selam vermesi emir buyuruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte farz namazdan sonra 33 tesbih, 33 tahmid, 33 tekbir ve bir de tehlil emretmiştir. Bunun sebebi namazdaki kusurlar tesbih ile örtülür. Layık olan tam ibadet yapılamadığı bildirilir. Tahmid ile namaz kılmakla şereflenmenin onun yardımı ve eriştirmesiyle olduğu bilinerek bu büyük nimete şükredilir, hamdedilir. Tekbir ederek de ondan başka ibadete layık kimse olmadığı bildirilir. Namaz şartlarına ve edeplerine uygun olarak kılınıp ve yapılan kusurlar da böylece örtülüp namazı nasip ettiğine de şükredip ibadete başka hiç kimsenin hakkı olmadığı kalbinden temiz ve halis olarak Kelimeyi tevhit ile bildirilince bu namaz kabul olunabilir. Bu kimse namaz kılanlardan ve kurtuluculardan olur. Ya Rabbi, peygamberlerinin en üstünü hürmeti için aleyhi ve ala alihimüsselavatü ve teslimat bizleri namaz kılan ve kurtulan mes'ud kullarından eyle. Amin.